biz de hep beraber Allah'ın Müsevir ismini anlamaya çalışacağız inşallah. Aynı ayette isimler geçiyor zaten. Huvallahu Halikul Bariul Müsevir. Allah odur ki خالıktır, yaratandır, baridir, safa safa yaratandır, Müsevirdir. Sonuç itibariyle tasvir edip suret verendir. Onu suretlendirendir. Her varlığa suretini verendir. O zaman her neye bakarsak bakalım bu sureti buna veren Allah'tır dememiz gerekir. Herhangi bir varlığı küçümsersek Allah'ın O'na suret vermesini, suretlendirmiş olmasını küçümsemiş oluruz. Hiç elimizde farkında olmadan bir de bakarız ki Allah'ı beğenmemişiz. Allah'ın müsevvir ismini tasvir etmesini beğenmemişiz. Böyle bir şeyden şiddetle sakınmak gerekir. Kimse kendi kendini yaratmamıştır. O'nu yaratan, O'nun halkı da, bari de, O'nun müsevviri de Allah'tır çünkü. Zahiri olarak bu böyledir, manevi olarak bu böyledir. Yani onun halkı, bari'i, kallaki, bedi'i, müsevviri Allah'tır. Bir de Allah kuluna irade vermiş, manevi itibarla, gönül itibariyle, nefis itibariyle bütün bu sıfatlarımı, isimlerimi sana teslim ettim kulum. Senin için lazım olanı sana teslim ettim. Hadi bu sefer sen kendi gönlünü güzelleştir. Eğer biri müşrikse onun nefis hali hayvandır. Hadi hayvanı insana çevir. İnsana, hazreti insana dönder onu. Bu kuvveti, bu gücü, manevi gücü Allah kuruna vermiştir. Kötü halleri vardır. Yani zahiri olarak anlar anlarsak çirkinlikleri vardır. Onu güzellikle değiştirebilir. Herkesin böyle bir imkanı vardır. Burada Allah müdahale etmez ama yardım eder. Ona güzelleşme imkanı tanır ama müdahale etmez. Kul kendi tercihini yapınca Allah da ona yardım eder. Allah'ın isimleri onun üzerinde onunla beraber onun için tecelli eder. Hadi kulum yap. Nefis terbiyesi bütünüyle bununla ilgilidir. Suretlendirmek. İstersen nefsini başka bir hayvanın suretine büründürebilirsin. Ne yaparsın mesela böyle biri nasıl bunu becerir? Eğer biri sürekli insanları eleştiriyor, çekiştiriyor, küçümsüyorsa onlara böyle düşman gözüyle bakıyorsa insan değilmiş gibi bakıyorsa ne yapmıştır? hayvan gibi bakmıştır, insanlara havlamıştır. Elinden gelirse ısırıyor. Yılan, sinsi düşman. Kim yaptı bunu? Kendisi yaptı. Oysa ki Allah'ın ilah isminin tecellisiyle, vedud isminin tecellisiyle insanları sevebilirdi. Onlara merhamet edebilirdi. Onlara ikramda bulunabilirdi, yardım edebilirdi. Yanlışları, kusurları varsa affedebilir, mağfiret edebilirdi. Onun elindeki bir şeydir. Eğer Allah'a iman ederse, Allah'a dönerse bunu yapması lazım. Yani kendindeki yanlışları, çirkinlikleri Allah'ın isimleriyle, güzelliğiyle değiştirmesi gerekir. Buna kötü ahlakı güzel ahlakla değiştirir, değiştirmek destek olur. Eğer Allah'ın müstevir ismi te tecelli etmezse ne böyle bir çabamız olur, ne böyle bir gayretimiz olur, ne de bunu anlamış oluruz. Ne deriz mesela? Güzel olmak isteyenler Ya Rabbi beni güzel yap. Bu yanlış. Bunu Allah'tan istemek yanlış. Ya Rabbi beni cömert yap. Ya Rabbi beni sabırlı yap. Olmaz. Bu dua dua değildir. Bunun için senin bir çaba gayret sarf etmen gerekiyor. Allah senin sabırlı olman için musibet verir. Cömert olman için sana imkan tanır. Cömert deyince malından vermek değildir sadece. Sevginden vermek, merhametinden vermek. Her bir isminden, Allah'ın her bir ismini üzerinde gösterdiğinde kerimliği göstermiş olursun. Cömertliği göstermiş olursun. İlminden vermek. Aklından vermek, her ne olursa olsun hiç fark etmiyor. Sen böyle bir çaba gayret sarf edeceksin ki Allah da o güzelliğiyle, o ismiyle sana tecelli etsin. Al kulu sen bir yaptın, al sana on da bende. Ondan sonra ne yapabilirsin? On kat daha fazla yapabilirsin. Yani Allah'ın o ismini on kat daha kendi üzerinde gösterebilirsin. Bu böyle katlanarak devam eder ne kadar? Kemal'e erinceye kadar, nefiste onun zıttı kalmene kadar rahmet tecelli ederse gerçekten alemlere, mahlukata, bulunduğun yere rahmet olursun. Nefsi bu şekilde terbiye etmek, teskiye etmek, güzel surete büründürmek, kendi elimizdedir. Kendi tercihimizdedir yani. Bunun için ne lazım? Allah peygamberine dört tane vazife vermiştir. Dört tane. Size, sizin içinizden, sizin dilinizi konuşan bir Resul gönderdik buyurur. Allah her bir Resulü gönderirken mutlaka kalbin diliyle gönderir. Başka dil Konuşursa olmaz zaten. Nasıl okuyup açıklayacak? Ya da onu dinleyenler nasıl anlayacak? Bu kıyamete kadar böyledir. Ama onun bu vasıfları taşıması gerekir. Nedir o dört tane vası? Size bir Resul gönderdi ki size Allah'ın ayetlerini okuyup açıklasın, beyan etsin. Size hikmeti öğretsin. Allah'ın muradını öğretsin. Yaratılışın gayesini öğretsin. İmkihani öğretsin. Kazanmayı öğretsin. Hayatı nasıl yaşamanız gerektiğini öğretsin. Hazreti insan olmayı öğretsin. Bir de sizin nefislerinizi tezkiye etsin diye. Nefislerinizi tezkiye etsin. Temizlesin. Kötü haldeki nefsi güzellikle değiştirsin diye kötü aklakı aklakınızı güzel aklakla değiştirsin diye olmayan o güzelliği size tattırsın size versin onu üzerinizde çoğaltıp kemale erdirsin diye bir de size bilmediklerinizi öğretsin diye eğer biri bu vasıfta ise o Allah'ın resulüdür Bu vasıfların dördü onda varsa o Allah'ın Resulü'dür. Ve bu kıyamete kadar böyledir. Yoksa kendi kendimize ben bu işi yaparım, ben okurum anlarım. Sen eğer okuyup anlamaya çalışırsan kendindeki bilgiyi sadece karıştırmış olursun. O bilgi çoğalmaz, sadece bilgi karışmıştır. Aynı şekilde müsevvir, tasvir eden, suretlendiren, biz de kendi aklımızda, beynimizde, gönlümüzde bir tasavvur oluşturuyoruz, oluşturmuşuz. Herkesin bir tasavvuru vardır. Mesela farklı farklı inançlar vardır her biri benim inancım doğrudur diyor. Farklı farklı partiler vardır. Cemaatler vardır. Örgütler vardır. Ne derseniz deyin. Farklı farklı. O her bir cemaatin o dine mensup olanların farklı farklı anlayışları tasavvurları vardır yani. O yanlış da olsa onu doğru diye o tasavuruna tasvir etmiş. Yani onu suretlendirmiş, şekillendirmiş ki bu doğrudur diyor. Doğru budur diyor. Yanlışı doğru olarak kabul etmiş. Yanlışa doğru muamelesi yapıyor. Batıla hak muamelesi yapıyor. Bu tasavuru kim oluşturmuş? Etrafındakiler. O da bunu kabul etmiş yalnız. Etrafındakiler beraber yaşadığı, anası olsun, babası olsun, okul olsun, çevresi olsun, arkadaşı olsun, okuduğu kitaplar olsun fark etmez. O da onu doğru olarak kabul etmiş. Ama doğrunun bir tek ölçüsü vardır. O da Allah'ın koyduğu ölçüdür. Kamil insan Hazreti insan olmanın tek bir ölçüsü vardır. O da Allah'ın nebileri, resulleridir. Allah kuluna ben senin böyle olmanı istiyorum yani peygamberlerim gibi olmanı istiyor diyor bunlar gibi anlayışa tasavvura sahip olmanı istiyorum onun için ne buyurdu ayet-i kerimede de ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin günahlarınızı da mağfiret etsin eğer sen peygamberime tabi olursan Allah'ı sevdiğini iddia ediyorsun. Allah'ı kabul ettiğini iddia ediyorsun. Bu durumda peygamberime tabi ol, onun gibi yap yani. Onun gibi olmaya çalış, senin geçmişte yaptıklarını siler. Olmamış gibi sana muamele eder. Günahınızı mahfiret etsin. Güzelliğinden güzellik verecek çünkü. Güzelliği alıp, çirkinliğin içine koymaz. Ne yapar önce? Önce orayı temizler. Temizler ki güzellik olsun. Yani bir güzel yap, bir yanlış yap olmaz. Yanlışı siliyor, olmamış gibi. O lekeyi bile üzerinde bırakmaz. Kurunun üzerinde bırakmaz. Güzelliği üzerinde tecelli etsin diye. O da peygambere benzesin diye. Ne kadar tabi oldu, o kadar onun gibi olur. Ona yakın olur. Dolayısıyla Allah'a yakın olur. Dolayısıyla aslında Allah'ın kendisine nefrettiği ruha yakın olur. Kendi kendisine yakın olur. Böyle bir derdi, böyle bir çabası, gayreti olmazsa ne olur? Kendini kaybeder. İnsan olmayı kaybeder. Beşer olur. Allah ne buyurdu ayet-i Allah'ın ayetlerini duymayanlar için, işitmeyenler için, dinlemeyenler için onlar hayvan gibidir. Hatta hayvandan daha aşağıdır. Bütün mesele Rabbimizi, Rabbimizin ayetlerini dinlemektir. O ne söylemişse onu doğru olarak, hak olarak, tek hak olarak, tek doğru olarak kabul etmektir. Eğer onun doğrusunun yanında hakkın vahyetiyi, hakkın yanında başka haklarda, başka doğrular da bizim için varsa onu Allah'a şirk koşmuş oluyoruz. Onu hakkı batılla karıştırmış oluyoruz. Onu Allah'a şirk koşmuş oluyoruz aynı zamanda. Sanki Allah gibi konuşan başka biri de var. Bilen başka biri de var. Öyle olmuş olur çünkü. Tasavvurumuzu neyle tasvir etmemiz, suretlendirmemiz lazım? Allah'ın vahyiyle. Allah neye doğru demişse, biz de ona doğru diyor, onu alıyor. Neye güzel dediyse, neye hak dediyse, evet, onu hak, onu doğru olarak kabul ediyor... Tasavvurumuzu öyle suretlendiriyoruz. Hak deyince aklımıza ne gelmelidir? Allah'ın vahyi, Allah'ın peygamberi. Başka şeyler değil. Başka şeylere hak dediysek bu durumda hiç farkında olmadan tasavvurumuz başka bir şeyle ne olmuş? Suretlenmiş. Surete bürünmüş yani. Bizlere de çirkin deriz, batıra da hak deriz. Haka da batıl deriz ki farkında bile olmayız. Bu durumda herkese düşen aklını Allah'ın vahyiyle tasvir etmektir. Müsevvir isminin tecellisiyle tasvir etmektir. Bunu yaparsa doğru anlarsa bu sefer ne yapar? Kendine döner, nefsini temizler, teskiye eder. Allah'ın güzelliğiyle suretlendirir, tasvir eder. Allah'ın nuru, güzelliği onun üzerinde tecelli eder. Allah'ın yaratması safha safhaydı. Nefsi tasvir etmek de, temizlemek de, güzelliğe büründürmek de safha safhadır. Onun için geçen hafta arkadaşlara bir bilgi olsun diye bir kağıt dağıtmıştık. Özellikle imanla ilgili. İman kemale erdikçe nefis de onunla beraber güzellikle suretlenir. Allah'ın razı olduğu kemale eren bir nefis haline gelir ki Allah'ın kulunu yaratmasındaki muradı budur. Saf insan, razı olmuş insan, razı olunmuş insan, Allah'ın zikriyle, Allah ile itminana ermiş insan, mutmain olmuş insan. Allah ile sevinip, Allah ile üzülen insan, Allah'tan dolayı üzülüp bir yanlış yaptığında da ondan dolayı üzülen insan. Hazreti insan, büyük insan, kamil insan. Allah'ın müsevir ismiyle ilgili ayetleri okuyacağız hep beraber inşallah. Hüvallahul halikul bariul müsevhir. Allah odur ki o halıktır, yaratandır. Sonra baridir, parçaları bir araya getirir, başka bir yaratışla yaratır. Sonra müsevirdir tasvir eder, suretlendirir. Sizi Allah suretlendirdi. Sureti size Allah verdi. Suretinizi de güzel yaptı gibi buyurdu ayet-i kerimede. لَهُ Esmaul husna, Bütün güzellik Allah'a aittir. Allah yaratınca, suretlendirince en güzel şekilde yaratır en güzel sureti verir. İnsan kendi kendini kirletir. İnsan manevi olarak o güzellikten kendini mahrum bırakıp çirkinleşir. <gülüyor> Gökten yerde ne varsa hepsi buna şahittir. Müssebihu <gülüyor> bir de bu demek. Şahittir. Tesbih eder. Onu över, hal diliyle över, görüntüsüyle över, tadıyla, kokusuyla över, şekliyle över. Ona, onun güzelliğine, el-esmaul husnanın bütün güzelliğin Allah'a ait olduğuna şahitlik eder, şahitlik yaptırır. Ama bunun için kulun şahit olması lazım yalnız. Yani görmek için bakması lazım. Allah'ın güzelliğini görmek için bakması lazım ki şahit olsun. Ve huve azizul hakim Bütün güç, bütün kuvvet, kudret ona aittir. Bütün şeref, bütün güzellik ona aittir. O hakimdir. Her ne yaparsa yapsın bir hikmeti, bir muradi vardır. Hiçbir şeyi gereksiz ve boş yaratmamıştır yapmaz hiçbir şeyi boşuna tasvir etmemiş suretlendirmemiştir hiçbir şeyi boşa söylemez hiçbir şey gereksiz değildir her neyi yaratmışsa hak ile yarattı buyurdu hakkın anlaşılması için hakkın tanınması için kendini tanıtmak için bütün varlık bir ayet bütün varlık her biri ayrı bir kitap Mesele, kitabı okuyabilmek. Ayeti okuyabilmek. Neyi anlatıyor? Allah'ı anlatıyor. İnsani anlatıyor. İmtihani anlatıyor. خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْدَ بِالْحَقِ Allah gökleri ve yerleri hak ile yaratmıştır. Yani... Hakkın tecelli etmesi için, hakkın anlaşılması için. Hak kimdir? Hak Allah'tır. Hak ile. Bir gerçekin anlaşılması için yaratmıştır. Bir hakikatin ortaya çıkması için yaratmıştır. Bununla beraber hak nasıl tecelli eder insan üzerinde? İnsan kendi tercihini yapar. Ya Hazreti insan olur ya da beşer olarak İman etmez, Rabbini dinlemez, hakkı anlamaz, hak onun üzerinde tecelli etmez. Hayvan gibi, hatta hayvandan daha aşağıya olur. Hak tecelli etti. Onun için cennette haktır, cehennem de haktır. Buradaki hakın tecellisinin sonucudur bu. Cennette cehennem. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Cennete nimet yoktur, herkesin nimetini beraberinde götürür. Cehennemde ateş yoktur. Herkes ateşini, azabını beraberinde götürür. Burada, burada kazanıyorsun. Hakkı okuyan, hakkı anlayan hakta olur. Hak ile olur. Haklı olur. Ama biri hakkı anlamadıysa o da zalim olur. Kendine zulmeder, etrafındakilere zulmeder, varlığa zulmeder. Herhangi bir şeyi anlamadan ona bakarsak ona zulmetmiş oluruz. En çok zulmü kime yaparız? İnsan en çok zulmü kendine yapar. En çok zulmü insana yapar. Bir insana bakarken bu Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Allah'ın bunun üzerinde bir muradi vardır. Allah bunu özel olarak abd abdolsun diye yaratmıştır. Hazreti insan olsun diye, güzelliği üzerinde görünsün diye yaratmıştır. Allah bununla beraberdir. Allah buna şah damarından daha yakındır. Allah bunu çepeç çevreye kuşatmış, ihata etmiştir. Ben bu kur'a muamele edersem, Rabbi beni görüyor ve biliyor. Onun Rabbi benim de Rabbimdir. Deyip bakarsa nasıl muamele eder? Titrer. Ters bakamaz, yan bakamaz, hakaret edemez. Onu küçümseyemez. Ona Ona zulmetmez. Ona etten, kemikten bir varlık olarak bakarsa ona zulmetmiş, haksızlık etmiştir. Çünkü hakta durmadı, hakkı anlamadı. Hakkın güzelliği onda tecelli etmiş. Hak onunla beraber. Bir insan kendine böyle bakmazsa başkasına da bakamaz. Ne kadar kendine bakarsa o kadar da başkalarına öyle bakabilir. Evet, gökleri ve yeri hak ile yarattı ve sevverekum bir de sizi suretlendirdi sizi özel manada suretlendirdi Fa ehsene süverekum suretinizi güzel yaptı mühsin yaptı محsin. en güzel şekilde yarattı en güzel şekilde yaptı tasvir etti suretlendirdi Allah bir kula insana en güzel şekilde onu yaratmışım dediyse biri de bir insana bakıp kibirlenip sanki o insan kendi kendini yaratmış gibi onu beğenmese sadece zahirini değil manevi tarafını veya dilini, rengini ırkını o farkı etmiyor. Suretlendiren güzel yapan Allah'tır. Böyle biri ile bakmış midir? Bakmamıştır. Hakta durmuş midir? Durmamıştır. Böyle birine mümin denir mi? Denmez. Müslüman denir mi? Denmez. İnsan denir mi? Hiç denmez. Denemez. Bu insan olamaz. Kendisi insan olmadığı için insana bakarken insan gözüyle bakmıyor. İnsan olmadığı için karşısındakini görmüyor mümin müminin aynasıdır insan insan için aynadır aslında bakarken kendini görüyor hiçbir şeye layık olmadığını görüyor Allah'ın ihsanına, ikramına, rahmetine layık olmadığını görüyor insandaki o güzelliği görmüyor niye? kendisi güzel aynaya bakır. kendisi güzel değil ki güzellik görsün Yarın Allah bizi huzuruna aldığında Rabbimizi nasıl tanıyamamışız? Nasıl ona almışız, Nasıl anlamak istememişiz? Hep beraber bunu göreceğiz. Ne buyurdu ayet-i kerimede? Andolsun ki benden cehennemi cinler ve insanlardan olan kafirlerle dolduracağım diye söz çıkmıştır. Dolduracağım dedi. İş bitmiş dedi yani. Sakın yanlış yapmayasınız. Evet. Ben Erhamer Rahiminim ama Allah'tan sözüne daha sadık kim vardır dedi. Bu konuda söz benden çıkmış dedi yalnız. Sözümü yemem. Onun için Allah zalimleri sevmez dedi. Bir insana bu gözle baktığında o karşındakini zulmediyorsun. Allah'ın sevgisini kaybediyorsun. Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür etmez misiniz buyuruyor. Düşünmez misiniz? tedebbür etmez misiniz? Yani onun içindeki, arkasındaki manaya bakmaz mısınız? Tefakuh etmez misiniz? Derinlemesine o ayet ne demek istiyor? Allah'ın muradı nedir bunu anlamaz mısınız buyuruyor. Allah bunu yap diyor yani. Yapmazsan bu felaket olur senin için önce anla diyor yani Allah eğer zalimi sevmiyorsa o zaman bizim tasavvurumuzu düzeltmemiz lazım tasavvur tasvir etmemiz lazım müsevvir ismi bizde tecelli etmesi lazım karşımızdakine bakarken hak ile bakmamız lazım doğruyu görmemiz lazım hazreti insanı görmemiz lazım dünyaya, mala, eşyaya, mevkuya, makama bakarken neyi görmemiz lazım Hepsi insanın hizmetine verilmiş ki insan onunla ebedi hayatını kazanıp Hazreti insan olsun diye Allah'ın güzelliğini kazansın diye. O bir kazanma imkanı. Güzel yapma, güzel olma imkanıdır. Yoksa mal toplamaya gelmemişiz. Evet. فَاَحْسَنُوا سُوَرَكُمْ Evet, sizi suretinizi güzel yaptı, güzel tasvir etti ve ilehil Mesir dönüşünüz de onadır, ona döneceksiniz. Allah nefsindir, ihsan edendir, güzel yapandır, güzelliği ihsan edendir. ve ileyhil mesir dönüşünüz O'nadır. Kelime manası bu. İster güzel ol, ister güzelliği kaybet çirkinleş, ona döneceksin, huzuruna varacaksın. Ama ayetin başka bir manası var ki evet. ve ileyhil mesir Eğer çabani gayretini sarf edersen, seni ilk yarattığı o güzelliğe dönersin. O ilk yarattığı güzellikle güzelleşirsin. Kendi kendine, kendi hakikatine erersin. Allah'ın sana nefettiği ruh olursun. Aşk olursun, muhabbet olursun. Saf güzellik, saf Allah'ın nuri olursun. Evet. وَيْلَيْهِ الْمَس۪يرُ ama bu senin elindeki bir şeydir. Senin tercihinle olacak olan şeydir. Allahu lazi erde Allah yeri sizin için bir karargah yaptı. İkamet yeri yaptı, yaşama yeri yaptı. Ve semae binaa. Semayı da gökleri de sizin için Bina yaptı. Örtü yaptı. Tavan yaptı. Gök tavandır. Bir, zahiri olarak gögün yedi katı vardır. Bir de manevi olarak yedi kat gökü vardır. Zahirdeki dünyayı kaplayan o, ne deniyordu ona? Atmosfer mi deniyordu? O da yedi tabakadır. Dünyayı koruyor. insanı koruyor. Yani uzaydan Gelen o zararlı ışınlardan, parçalardan, göktaşlarından koruyor. Evet, onun için size taval yapmıştır dedi. Ve Allah sizi tasvir etti, suretlendirdi. Musevvür ismiyle tecelli edip en güzel şekilde sizi, uyumlu şekilde sizi tasvir edip suretlendirdi. Fa ahsana suwarekum. Suretinizi güzel yaptı. Allah eğer güzel dediyse ona nasıl güzel değil denebilir? Denir mi? Yakışır mı böyle bir şey? Ben güzel yaptım dedi. Ben seni güzel yapmışım. Her bir ayet her bir kula inmiştir. Her bir kul Allah bu kitabı bana indirmiştir demelidir. Rabbim bunu bana söylüyor demelidir. Eğer böyle anlayıp böyle iman ettiyse gereğini yapabilir. O kitap onun kitabıdır, ona inmiştir. وَرَزَقَكُمْ مِنَتْ تَيِّبَاتٍ Sizi güzel ve temiz olan şeylerden rızıklandırdı. زَلِكُمُ <gülüyor> اللّٰهُ işte Rabbiniz Allah budur. Bu sizin Rabbiniz olan Allah'tır. Ve Tebarrük Allah'u Rabb alemin alemlerin Rabbi Ne Mubarek. İsqa al-Rabbu Kelil Melaiketi hatırlayın dedi o zaman ki Rabbin meleklere buyurdu ki. İnni haliqu basaran min Ben bir beşer yaratacağım, çamurdan. Çamurdan bir beşer yaratacağım. Teiza sawaytuhu ne zaman ki onu tasviye ettim. Onu suretlendirdim. İnsan haline, beşer haline getirip suretlendirdim. Ve nefhatu fihi min ruhi. Bir de ona ruhumdan nefettiğimde, taqa'u lehu sajidin. Derhal hemen ona secde edim. Kim bu? İnsan. Her bir insan tek tek fa secdel malaikatu kulluhum <ecma 'in> bazı alimlerimiz işte bilmem oradaki melekler secde etti şöyle oldu böyle oldu der Bak, Allah ne buyur? fa secdel malaikatu kulluhum <ecma 'in> bütün melekler toptan hepsi secde ettiler bütün melekler toptan hiç ayrım yapmaksızın Ve lekad sizi biz yarattık. Sümme sewwernakum sonra sizi suretlendirdik, tasvir ettik. Sümme kulna lil malaiketi iscudû li Adem. Sonra melekleri Adem'e secde edin dedik. Fe secedû illa Hepsi secde ettiler. İblis hariç. İblis secde etmedi. Lem yekun mine secidîn. O secde edenlerden olmadı. Secde etmekten çekindi. Secde etmemek için direndi. Eba Vestekber buyuruyor. Direndi, kibirlendi. Allah neden böyle tekrar tekrar ayetlerde bize bunu hatırlatıyor? Nefektu min ruhi buyurdu. Ben ona ruhumdan nefettiğimde ona secde et. Yani secde ruhadır. Allah'ın insana nefrettiği ruhadır. Bedene değil. Beden itibariyle Allah ona beşer dedi. Beşer yaratacağım dedi. Onu suretle ettireceğim. Sonra ruhundan nefettiğimde bütün meleklere ona secde edin buyurdu. Bütün peygamberler geldiğinde Allah'ın ona nefrettiği ruh onda tecelli etmiştir. Allah'ın Kuruna, nefrettiği ruh, bütün peygamberlere peygamberlik verilirken o onda tecelli etmiştir. O Allah'ın nurudur. Allah'ın kendisine nefrettiği ruh olmuştur. İtminan mertebesindedir, öndedir. Ruhuyla, o Allah'a olan imanıyla, aşkıyla, muhabbetiyle hareket eder ve canını ortaya koyuyor. Bütün insanlığa bir anda meydan okuyor. Secde demek, boyun bükmek demektir. Başını yere koymak demektir, boyun bükmek demektir. Secde ettiği varlığın Allah'ın nurundan olduğunu kabul etmektir. İşte, müşrikler secde etmedikleri için iman etmediler. Onun büyüklüğünü kabul etmediği için. Onu Allah'ın nurundan olarak kabul etmedikleri için. Ama görünüyor, ortada. Ne dedi müşrikler? Eğer Allah peygamber gönderecektiyse bir melek gönderseydi ya da onunla beraber melek gönderseydi. Meleklerin secde ettiği varlığı görmüyor, meleği göndersin diyor. Kıyamete kadar bu böyledir. Secde etmek demek büyüklüğünü kabul etmek demektir. Büyüklüğünü Allah'a yakınlığını kabul etmek demektir. Allah'ın güzelliğinin onun üzerinde tecelli ettiğini, ruhunun üzerinde tecelli ettiğini kabul etmek demektir. Eğer bunu bakma, biri bakmazsa bunu göremez. Bakar, görür ve anlar. Secde yani kabul etmezse ne olur? Boyun bükmezse ne olur? O güzellik karşısında başını eğmezse Ne olur? başını eğmek demek, secde demek, aşkını Allah'a itiraf etmek demektir. Secde demek, meleklerin secdesi demek, Allah'ın ona nefrettiği o ruhun güzelliğini görüp o güzelliği istemek demektir. O güzelliği sevmek demektir. Secde aşktır çünkü. Aşığın maşukuna yakınlığıdır. Aşığın maşuğuna Aşkını ilanidir. Bu dında Resulullah Efendimizi sevenler neyi sevdi aslında? Onun üzerindeki Allah'ın güzelliğini sevdi. Hakk'ı sevdi, hakikati sevdi. Onun alemlere rahmet oluşunu sevdi. Rahmetelil alemin oluşunu sevdi. bunlar hepsi Allah'a ait yalnız. Allah'ın güzelliği tecelli etmiş. O zaman sevmeyen neyi sevmiyor? Allah'ı sevmiyor. Peygamberi sevmeyen Allah'ı sevmiyor. Mümini sevmeyen Allah'ı sevmiyor. Veli'yi sevmeyen Allah'ı sevmiyor. İstediği kadar bahane öğretsin. İki türlü bahane varmış. İblis eba ve stedber. direndi. Güzelliği gördü ama direndi. Secde etmesi gerektiğini ama direndi. Secde etmemek için direndi. Niye direniyor? Kibirleniyor da ondan. Bu güzelliğe ben daha layıkım. Ben böyle olmalıydım. Sen de öyle olabilirsin. Allah bunu senden esirgemiyor ki. Sen de onun gibi güzel olasın diye onu göndermiş zaten. O sana o güzelliği öğretmek için, yaşatmak için, tatırmak için gönderilmiş. Senin onu Allah'tan bir nimet olarak görmen gerekirdi. Ona teşekkür etmen gerekirdi. Kıskanman Haset etmen değil. Mutlaka o o safhaya gele, gelinceye kadar Allah onu birçok sınavdan geçirmiş, birçok sınava tabi tutmuş. O güzelliği kazanabilmek için senin de o sınavlardan geçmen gerekir. Allah sana her kuluna bu imkanı verir. Firavun'a da vermiştir. Hazreti Musa'yı niye gönderiyor ona? Harun'la beraber gidin davet edin. Gidin anlatın. Allah kulunu atmıyor. Firavun gibi olsa bile. Ona da vahyi ulaştırır. Daveti yaptırır. Onun için hiç kimse ben anlamadım, görmedim, bilmedim diyemez. Allah bir şekilde mutlaka kuluna vahyini ulaştırır. Davetini ulaştırır, yaptırır. Birilerinin üzerinden bunu yaptırır. Davet neyedir, kimedir? Allah'a ve Resulüne, Kur'an'a ve sünnete. ölçü budur. Onun için hiç kimse kendine davet edemez. Allah'a davet yapılır, Resulüne davet yapılır. Aslında insanı kendi kendisine davet ediyoruz. Allah'ın sana nefrettiği ruh ol diyorsun. Allah'ın güzelliğini üzerinde göster diyorsun. Kimse dışarıdan kimseye bir şey veremez. Eğer verebilseydi peygamberler verirdi. Böyle bir şey yok. Hiç kendimizi kandırmıyoruz. Kimse de kimseyi kandırmasın. Güzellik onda mevcut. Bütün güzellik onda mevcut. Bakınca gözün kamaşıyor. Ama örtülmüş. O kendindeki güzelliği görmüyor. Başka şeylerle bilmeden, anlamadan örtmüş ve örtülmüş. Peygambere düşen nedir? O güzelliğin üzerindeki örtüyü çekip almak, onu kaldırmak. Tozlanmışsa onu sirkelemek. Peygamber'e kadar müşid yaptığı şey budur. Peygamber varışlarının yaptığı şey budur. Dışarıdan değil. Üstündekini kaldırması gerekiyor. Bunun içinde tabi olanın ona müsaade etmesi lazım. Onu dinlemesi lazım. Gönlünü açması lazım. Bir şeyi yaptırırken onu da onu kabul edip yapması lazım. Güzellik onda. Mevcut. Ondaki güzelliği büyütüp kemale erdirmesi. Her şey onda. Herkes bu güzelliği üzerinde taşıyor. Allah her bir kuluna ruhundan nefretmiş. Çünkü onda mevcut. Kibirlenmek yerine Kıyas yapmak yerine Allah'ın sana ikram ettiğini alıp o güzellikle, o güzelliği üzerinde açığa çıkarmaktır. O güzellikle tecelli etmektir. Hayatı o güzellikle yaşamaktır. Allah'ın güzelliğiyle. Sanki cehalettenmiş gibi görünür. Buna cehalet denmez. Allah kullarını cahil bırakmaz çünkü. Vahyini indirmiş ve öğretiyor. Her bir kula öğretir. Elbette ki bir çabayı, bir gayreti gerektirir bu. Sahabe nasıl çaba gayret sarf ettiyse kıyamete kadar bu böyledir ve Allah hiç kimse için adetini de değiştirmez. Peygamberleri nasıl kazanmışsa ne buyurdu ayet-i kerimede? Biz peygamber ve onunla beraber olanları öyle bir sıkıntıya koyduk ki Allah'ın yardımı nerede kaldı diyecek kadar. Siz bu hali yaşamadan cennete gireceğinizi mi sandınız? Yani onların yaşadığını sen de yaşayacaksın ki senin gönlün cennet olsun. Sen cennete layık olasın. Sen de o anda tavrını koyacaksın ki güzel yapacaksın ki Rabbine güveneceksin ki tevekkül edeceksin ki sen de gönlün cennet olsun, Rabbinle beraber olasın, cenneti hak edesin, Cennete layık olasın. Onun için cennet ucuz değildir. Çünkü evet, ebedi bir hayat. Cenneti tasvir eden, suretlendiren de Allah'tır. Ama bu cenneti neye göre suretlendiriyor? İnsana göre. Allah her bir kula cenneti yaratmıştır. Her bir kul için özel cennet yaratmıştır. Özel. Yani genel olarak cennete gitmek ayrı şey. Cennet sekiz kattır. Bir de dereceler vardır. Her bir derecenin arası yerle kadardır buyurdu. Cennet nasıl tecelli eder, tasvir olur? Cennet Allah'ın kulağına olan muhabbetinin tecellisidir. Bu kelimeyi unutmayalım. Cennet Allah'ın kuruna olan muhabbetinin tecellisidir. Allah kurunu seviyor. O sevgisinden dolayı kurunun da sevdiği gibi bir cennet yaratıyor. Öyle bir cennet ki kul burada olmayan yok diyecek. Zaten aklının almadığı, hayal edemediği düşünemediği, duymadığı, görmediği nimeti, nimetleri yaratmış orada. Ama onun için özel. Kula cenneti özel yaratmış. Bu tasviri, müsevvür ismiyle tecelli edip, cenneti ona tasvir edip yaratırken, onun gönlündeki tasviriyle tecelli ediyor. Yani kul her neyi istiyorsa onun isteğine göre Allah yaratıyor. Onun için ne buyurdu ayet kerimede? Orada her istediğiniz vardır. Her ne isterseniz orada vardır. Ne yana dönersen dön, yığınla nimet, bitmez tükenmez bir saltanat dedi. Saltanat, hüküm demek. Saltanat, padişahın sürdüğü hüküm demektir. Oranın padişahı sensin dedi. Sultanı sensin dedi. Ve sen her ne istersen vardır dedi. Neye göre? Okula göre. Mesela Resulullah Efendimiz vesselamdan örnek vereyim. Bir sahabeden biri, bedevilerden biri Arap başka, Arap başkadır. Arap bedevi demek yani Arapların o çölde yaşayanları demektir. Öyle bilgileri de fazla yoktur tabiri caizse e, şehir görmemiş öyle kaba saba elbette ki arzuları istekleri farklı olacak diyor Bedevin'in biri dedi ki ya Resulallah ben develeri çok seviyorum cennete deve var mıdır? bu soruya Resulullah Efendimiz hemen cevap vermedi durdu Öyle, cennete deve var mıdır, yok mudur? Sonra cevap verdi, evet vardır. Çünkü Allah orada günün her istediği vardır buyurdu. Cennete deve vardır. Sen deve istiyorsan senin için orada deve yaratır. Senin için ona özel yaratıyor yalnız. Başka bir deve görse korkacak. Değil mi öyle? Ona özel. cenneteki köşkleri anlatırken Resulullah Efendimiz buyurdu ki havada asılidir. Havada duruyor köşk. Sahabeden biri soruyor Ya Resulullah nasıl gideceğiz oraya? Yani merdiye mi koyacağız? Ne koyacağız? Buyurdu ki hayır. Evet uçarak gideceksiniz. Mesela böyle at var mı diye soran vardır. Resulullah Efendimiz evet dedi. Şimdi olsa mesela farklı şeyler söyleyecek. Onun için cennet olacak ya, onun ne istediği Allah katında önemlidir. Kuruna olan sevgisinin tecellisidir dedi. Kurunun gönlündeki tasvüre göre orada tecelli edip yaratıyor onu. Cennete nimet yoktur. Herkes nimetini beraberinde götürür demek aynı zamanda bu demektir. Elbette ki bir zikri karşılığı da vardır bunun. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam. Kim subhanallahi ve bihamdihi derse Allah cennette ona bir ağaç yarattır. Bu zikir onun için cennette bir ağaç olur. Yüz sefer söylerse onun gideceği cennete yüz tane, yüz tane ağaç onun için yaratmış olur. Subhanallah ve bihamdi. Biri Allah'ı tesbih etmek, biri Allah'a hamd etmek. Bunu kelime olarak söylemek yetmez. Allah'a hamd etmek gerekir. Hamd eden zaten Rabbini tesbih etmiştir. Tesbih eden de Rabbine hamd eder. Allah hepimizi, kendi kendimizi, nefsimizi... Rabbimiz nasıl seviyorsa öyle suretlendirmemizi nasip etsin inşallah. O bizi nasıl seviyorsa, nasıl razı olacaksa bizi, gönlümüzü, maneviyatımızı öyle suretlendirsin inşallah. Ebediyen, ebedi hayatta da nasıl bizden razı olacaksa, nasıl bir hayatta razı olacaksa Cenneti de öyle tasvir etsin inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Arkadaşlar soru göndermişler. Hidayete ermesini istediğimiz kişilere Allah'ı anlatmaya nereden başlamalıyız? İmandan. Allah'a iman etmekten. İmanın mertebelerinde o dağıttığımız da var zaten. Taklidi iman, icmali iman, tafsili iman, tevhidi iman, şuhudi iman, tahkiki iman diye. imandan. Kur'an olarak neden, nereden başlayacağız? Fatiha'dan. Fatiha Kur'an'ın özüdür diye öğreteceğiz. Resulullah Efendimiz öyle buyurdu. Önce özetle Allah'ın kitabını öğrensin. Bu sorumluluğu bir kere üzerinden atmış olsun. Ya Rabbi özetle senin Kur'an'ın kitabını anladım desin ki kurtuluşa erişsin. Yoksa kurtulmuş olmaz. Allah ait kelime de buyururdu evet, Efendimiz Resulullah Efendimize andolsun ki seni ve sana iman edenleri kıyamet günü bu kitaptan sorumlu tutacağız. Biri öğrendiyse, anladıysa, Rabbi ondan ne istiyor bunu anladıysa özetle Kur'an'ı anladı. Bu sorumluluktan kurtulmuş oldu. Gerisi Fatiha'yı tefsir eder. Allah'ın isimleri olarak da aynı şekilde Kur'an yani diğer isimler Fatiha'daki isimleri tefsir eder. Hangi isimleri? Allah'ın Allah ismi Elhamdülillahi Rabbil alemi. Allah ismi Alemlerin Rabbi Rab ismini Errahmanin Rahim Rahman ismini Rahim ismini Maliki Malik ismini Elbette ki beraberinde melik ismini de getirir. Mülkün sahibi. Mülkün tek maliki. Hamd derken Allah'ın hamid ismini de içine alır. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Eti altı isim. İyâkena abudu ve iyâkena istahid. Yalnız sana abd oluyoruz ve yalnız seni istiyoruz. Niye abd oluyorduk? Nasıl abd oluyorduk? Allah'ı severek. Aşık olarak. Bu da Allah'ın ilah ismidir. Vedud ismidir. Ya s-tâin. Yalnız, e, yalnız seni istiyoruz. Seni senden istiyoruz. Her ne istersek isteyelim, onu senden istiyoruz. Bu durumda istemekle ilgili ne kadar isim varsa buraya dahil olur. Rahmetle ilgili ne kadar isim varsa, ikramla ilgili ne kadar isim varsa Rahmanlı Rahim ismine dahil olur. Mükle ilgili ne kadar isim varsa oraya dahil olur. Malik ismine dahil olur. Edine sırat Müstakim, bizi sırat Müstakim'e hidayet et derken aynı şekilde peygamberlerle ilgili, peygamberlere karşı duranlarla ilgili ne kadar mesele varsa hepsi evet, bu ayetin içine girer. Bizi Sırat-ı Müstakim'e hidayet et. Evet, onlar hidayetçidir. Sırat-ı Müstakim'i gösteriyor çünkü. Görülmevdu bi Hangi ayet kafiri anlatıyorsa, deraleti anlatıyorsa, gazabı anlatıyorsa, gazaba oryanları anlatıyorsa, münafkı anlatıyorsa, hepsi bu ayete girer. Hem Kur'an'ı öğrenmiş olur, hem esmayı öğrenmiş olur. İsimler, bu isimlere dahil olur, ayetler de fatihaya dahil olur. Yani özetle hem fatihayı öğrenmiş, hem Kur'an'ı öğrenmiş olur, hem Allah'ın isimleri esmayı öğrenmiş olur. Evet, demek ki birini anlatmaya başlarken önce imanı, imanın mertebelerini Hazreti İnsan, Kamil insan olmayı, Allah'ın yeryüzündeki halifesi olmayı anlatmamız gerekir. Sonra bunu Allah'ın ayetleriyle, Fatiha ile, Kur'an ile anlatmamız gerekir. Önce Fatiha'yı öğrenmesi gerekir yani. Mülk edinmek günah mıdır? Mülk edinmek Günah olmaz. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam. Mal müminin elinde güzeldir. Niye? Hizmet ediyor da ondan. Allah ayet-i de buyuruyordu. Kimdir o dilini evirip çevirip şu halaldır, şu haramdır diyen, Allah adına hüküm veren. Allah nimetleri özellikle müminler için yaratmıştır. Özellikle. Çünkü yaratılışın gayesi mümin olmaktır. Nimet'i onlar için yaratmış. Ahirette ise zaten onlarındır. Bir tek onlara aittir. Ama dünyada da onlar için yaratmış. Mülk edinmek yanlış olmaz, günah olmaz. Mesele mülki sırtımıza almamaktır. Mülke binmektir. Eğer mülkümüz bize biniyorsa o bizim için azap olur. Ama biz mülke biniyorsak, o bizim için binek olur. Mali, mülkü, mevki, makamı, Allah'ın rızasını kazanmak için kullanıyorsak, sarf ediyorsak, bize binek oldu. Ama yok, sırtımıza alıp bu benimdir diyorsak, o zaman o mal zaten bizim değildir. Onu zaten bırakıp gidiyoruz. Bizim olsaydı bırakıp gitmezdik. Ne olmuş oldu? Ne olmuş oldu? emanete ihanet ettik. Allah bizi, em, bize emaneten onu vermişti ki onunla ebedi hayatımızı kazanalım. Hazreti insan olduğumuzu ortaya koyalım. Allah'ın güzelliğini kazanalım diye ama biz bu benimdir deyip kendimizi Allah'ın mülkünde Malik isminde Melik isminde Allah'a şirk koşmuş oldu. Haram değil, tam tersine o bir araçtır. Onu kullanıp ebedi hayatımızı satın almamız lazım. Ama bir kul gibi, bir abd gibi mal müminin elinde güzeldir. Gece ölüye Fatiha okumak günahtır diyorlar. Bu doğru müdür? Fatiha'nın ya da dua okumanın gecesi gündüzü olur mu? Allah akıl vermiş. Aklımızı kullanmamız gerekir. İster ölüye okunsun, ister diriye okunsun. Bunun ne gecesi vardır ne de gündüzü vardır. Her zaman okumak gerekir. Her yerde okumak gerekir. Çünkü Fatiha aynı zamanda evet, tam duadır. Dua. Böyle söyleyenler kendi kendine din üretenlerdir. Bize biraz cennetten bahseder misiniz? Gönlümüz cennete dönsün diye. Biraz önce biraz bahsettim galiba. Eğer gönlümüz cennet olursa orada cennet vardır. Gönlümüz cennet olmazsa orada cennet yoktur. Allah cenneti gönlümüze göre tasvir eder, suretlendirir, yaratır dedi. Hep beraber gidince bunu göreceğiz. Onun için herkese ayrı özel cennet vardır. Ama bunu düşünmek, burada düşünmek, burada hayal etmek yersizdir. Çünkü anlaşılmaz. Bize düşen gönlümüzü cennete çevirmeye çalışmaktır. Cennette bir de Allah'ın cemali vardır. Cemalullah vardır. Burada cennete dönmüş bir gönüle Allah tecelli eder. Bunu bilmeyenler, anlamayanlar bunu zahiri olarak bir şey zannettiler. cennete Cennette Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatu vesselam Allah cennette Cemalini cennetliklere müşahede ettirir. Allah cennete üç sefer tecelli eder buyurdu. Önce bir tecelli eder peygamberler, veliler, dünyadayken gönlü cennete dönmüş kullar hemen secdeye kapanır, Rab'ların cemalini müşahede ettiler. Ama başka kimse secde etmiyor. Kimse bir şey anlamadı. Tabi bunlar diğerlerine bakıyor. Onlar secde etmiş, kendileri yetmemiş. Onlar diyor ki biz bir şey anlamadık. Anlamaz tabii. Diyor bir daha tecelli eder. Gene onlar secdeye etmiyor. Üçüncü sefer Allah soruyor. Sizin yanınızda Allah'a ait bir marifetiniz, bilginiz var mı? Siz Rabbinizi görseniz tanır mısınız? Hepsi evet diyor biz görsek tanırız. Rabbinize ait bir marifetiniz var mı? Bilginiz var mı? Bu sefer Allah her bir kulun marifetine göre, bilgisine göre tecelli eder. Hepsiye mesajdaya kapanır. Her biri kendi gönlündeki bildiği, tanıdığı Rabbini görmüş olur. Rabbini görmüş olur mu? Evet Rabbini görmüş olur. Ama Rabbini diyelim ki bir isimden tanımış. O isimle Allah ona tecelli eder. O isim ona aynı zamanda cennetin kapısı olmuş. Dolayısıyla Allah'ın cemalini müşahede etme kapısıdır da aynı zamanda. Diyelim ki biri cahildir, bir şey bilmiyor, yeteri kadar ibadeti de yok ama çok merhametlidir. Rabbini biliyor, yani elinden gelmeye, yapmaya çalışıyor. En öndeki özelliği merhamettir. Allah Rahim ismiyle orada ona tecelli eder. O Rabbini Rahim isminden zaten önceden biliyor, tanıyor. O isim onun üzerinde tecelli ettiği için Allah da Rahim ismiyle ona tecelli ediyor. Elbette ki bu ismin arkasında bütün isimleri mevcut ama tecelli farklıdır. Bir de biri birine Allah, Allah ismiyle tecelli etse, bütün isimleriyle durumda zatıyla sıfatıyla tecelli etmiş olur ki böyle bir müşahede ancak peygamberlere, kamil manada Hazreti insan olanlara olmuş olur. Yani cenneti nasıl özelse Allah'ın ona tecellisiyle öylesine özeldir. Onun için söylüyoruz, bu dünyada insanın kazanabileceği tek bir şey vardır. O da Allah'tır. Allah'ın rızasıdır. Allah'ın isimleri El Esmaül Hüsna'dır. Allah'ın güzelliğidir. Gerisi her neyi kazanırsa kazansın, kazandığını zannederse etsin, onu burada bırakır ve gider. O ona ait değildir. Şimdiye kadar gelenler, gönlünü cennete çevirip gitmiş olanlar cenneti buldu. Ama yok, cenneti unuttu, dünyayı cennet zannetti, dünyayı cennete çevirmeye çalıştı. Cenneti bulamaz. Burada da bulamadı, orada hiç bulamaz. Çünkü yatırımını oraya değil, orayı kazanmak için çaba gayret sarf etmedi, burayı cennete çevirmeye çalıştı. Hepimizi ekrem yap inşallah diye dua etmek doğru mudur? Elbette ki doğrudur. Allah'ın her bir ismini ondan istemek lazım. Ekrem yap demek beni kerim yap demektir. Yani ben de Allah'ın ekrem ismi tecelli edip beni kerim yapsın. İkram ederken onu aşkla, muhabbetle yapayım. O beni sevindirsin. O ikram ettiğim aynı zamanda bana Allah'ın Kerim isminin tecellisine vesile olsun. Cimri biri de ikram edebilir ama Kerim birinin ikram edebilmesi için onun ekrem olması lazım. Yani ikram edici olması lazım. Evet Allah hepimizi Kerim yapsın, ekrem yapsın, gönlümüzü cennete çevirsin inşallah. Allah hepinizden razı